hazırlayan ve sınavlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, bir dönüm noktası mahkeme kararı var. İngiltere hükümetinin net sıfır stratejisinin yasaları ihlal ettiğine karar verildi mahkeme tarafından. Çünkü hedeflere nasıl ulaşılacağı açıklanmıyordu. Ayrıca emisyonları azaltmak için kilit bir hedefe ulaşmada bir eksiklik konusunda da parlamento ve halkın etkin bir şekilde karanlıkta tutulduğu da tespit edildi. Yüksek mahkeme kararı, Met Office'in yani meteoroloji örgütünün aşırı sıcaklık için ilk kez kırmızı alarm vermesinin ortasında yayınlandı. ekonomiyi karbondan arındırma planlarını ortaya koyan stratejinin hükümetin iklim değişikliği yasası kapsamındaki yükümlülüklerini karşılamadığı söylendi. Sayın Yargıç Holgate'in verdiği kararda NetSufferStrategy'sinin imzalamaktan sorumlu olan İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Greg Hans'in karbon bütçelerinin nasıl olacağı konusundaki yasal olarak gerekli bilgilere sahip olmadığı belirtiliyor. Friends of the Earth'e göre hükümet şimdi iklim stratejisine politikalarının hedeflerine nasıl ulaşacağına dair nicel bir hesap içerecek şekilde güncellemek zorunda Ve onlardan ne beklediğine dair de gerçekçi bir değerlendirmeye dayandırarak. Bu güçlenmiş stratejinin milletvekilleri tarafından incelenmek üzere meclise sunulması gerekecek. Friends of the Earth hesaplama için kullanılan metodolojinin sağlamlığı hakkındaki duruşmada dile getirilen endişeler göz önüne alındığında açığın gerçekçi bir tahminin %5'den daha fazla olmasında mümkün olduğunu söylüyor. Bu rakamların mecliste paylaşılmadığını ve kamuoyunun incelemesine sunulmadığını söylediler. İlginç ve umut verici yapabileceğimiz şeyleri anlatan bir raporla devam edelim. İkinci elin sürdürülebilirliğe katkısı raporunun ikincisi yayınlandı. İkinci el ürün satan bir satış sitesinin dünyanın en saygın çevre enstitülerinden İsveç Çevre Araştırmaları Enstitüsü yani Institut for Watan och Luftvards Forskning desteğiyle hazırladığı rapor bu yılda ikinci elin sürdürülebilirliğe katkısına dair sonuçları çarpıcı verilerle ortaya koyuyor. Satış sitesinde yer alan 24 ayrı kategori ve 226 alt kategorinin değerlendirildiği raporda, sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak izinin azaltılmasında, sorumlu tüketim bilincinin kazanılmasına ve yeniden kullanımının sürdürülebilirliğe katkısına dikkat çekilmiş. Raporun ortaya koyduğu verilere göre 2021 yılında yayınlanan, 3,7 milyon ilan üzerinden yapılan çalışma sonucunda kullanıcılar ikinci el ürünleri tercih ederek sıfır ürün üretiminin önüne geçmiş oldular. Bu şekilde bir yılda 10,9 milyon ton karbondioksit tasarruf edilmesini sağladılar ikinci el kullanarak. 10,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon yaklaşık olarak 1,4 milyar kot pantolonunun Üretiminin yol açacağı emisyona veya yaklaşık 4,8 milyar tişört üretiminin yol açacağı emisyona karşılık geliyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar farklı kategorilerden ikinci el ürünleri tercih ederek 640 bin ton çelik, 120 bin ton alüminyum ve 180 bin ton plastik tasarrufu da sağlamış oldular. Bu verilere göre 460 bin ton çelik, 640 150.000 arabanın üretiminde kullanılan çelik miktarına eşdeğer ve 120.000 ton alüminyumsa 12.6 milyon teneke içecek kutunun üretiminde kullanılan alüminyum miktarına 180.000 ton plastikse 7.5 milyar plastik şişeye karşılık geliyor. Bu bize ne diyor? İkinci el kullanın. Çünkü ikinci el kullanıldığınızda esasında o zaman sürdürülebilirlik yapmış oluyorsunuz. Sakın yeni bir şey almayın. Almanya yoksul ve savunmasız ülkelerdeki toplulukların iklim felaketlerinden daha hızlı kurtulmalarına yardımcı olmak için küresel bir kalkan üzerinde çalışıyor. Girişim, kuraklık ve fırtına gibi felaketlerden sonra yavaş ve düzensiz bir şekilde yardım sağlayabilen insani sistemin kusurlarını düzeltmeyi amaçlamış. Alman hükümeti desteğin hızlı ve sistematik bir şekilde sağlanması için sigorta ve sosyal güvenlik planlarını iyileştirmek istiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz pazartesi günü Berlin'de Petersburg iklim diyariği için toplanan bakanlara iklim riskine karşı küresel bir kalkan oluşturmak istiyoruz diyor. Almanya Kalkınma Devlet Sekreteri Johan Flatspart iklimle ilgili kayıp ve hesarı hesa ve özellikle de savunmasız ülkelerin bununla başa çıkmak için dayanışmamıza ihtiyacı olduğunu kabul etmeliyiz diyorlar. Almanya iklim değişikliğine karşı son derece savunmasız olan V20 grubu ülkelerle küresel kalkan üzerinde çalışmaya başlamış bile ümit edelim. Bütün artık kuzeydeki ülkeler güneydeki ülkelerle aynı uzay gemisinde olduğunun farkında olarak birlikte bu iklim değişikliğiyle mücadelede nasıl hayatta kalacağız araştırması ve birlikte hareket etmesi gerekir. İngiliz Meteoroloji Kurumundan yani Met Office'ten yapılan açıklamada daha önce de bahsettiğimiz gibi kırmızı alarm verilmişti. Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow'da yerel saatle 12.50'de hava sıcaklığı 40.2 derece kaydedilince bu ülke tarihinde kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu. İngiltere'de tarihteki kaydedilmiş bütün sıcaklıkların üstünde bir sıcaklık var ve bu odanın durum ilan edilmesine neden oldu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.